Sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Hoş geldiniz güzel kardeşlerim. Allah hepimize İslam'ın şuuru versin. Rabbim bizlere imanın kadri kıymetini anlayanlardan eylesin. Müslümanlık nimetinin ne kadar Büyük bir nimet olduğunu anlayanlardan, idrak edenlerden eylesin. Rabbımıza bize hidayet ettiği için ne kadar hamd etsek azdır kardeşler. Çünkü iman öyle bir şey ki ne yaratılan, ne verilen diğer şeylere, lezzetlere hiç benzemiyor. Çok farklı bir şey. O kalbe girdiğinde bütün değerler değişiyor. Güzelliklerin hepsi meydana çıkıyor. Her türlü hoşgörü, güzellik, paylaşım, merhamet hep iman orgusuyla gündeme gelen şeylerdir. Ahlak, değerler, fıtri değerlerin korunması, itaat ve isyanın anlaşılması hep bununla alakalıdır. İşte bu mesele o kadar geniş dallara, konulara Baplara ayrılmış ki birbirine karıştırmayalım ve rastgele hareket etmeyelim. Ölçüsüzce, futursuzca Allah'ın vermiş olduğu fıtri hasletlerle yani akılla bakıp da akli meselelerle yön vermememiz için Allah Azze ve Celle dini meselede, vahyi bir meselede, tevhidi imanı bir meselede hep ölçüler koymuştur. Allah'a imanla nasıl iman edeceğimizi, meleklere imanla nasıl iman edeceğimizi, tafsilatıyla, her şeyiyle bize ne yapmış bir bir bildirmiş. Kitaplara imanla, peygamberlere imanla, kadere imanla, öldükten sonra dilmeye imanla, işte bunlar insana fayda veren unsurlardır. Bu dersleri yapmamızın amacı, bu imanın cüzlerini bir bir yerli yerince, naslarca, sınırlarınca bilmektir. Bilmediğimiz zaman, işte toplumdaki insanların rastgele hareket ettiği gibi hareket eden, kendini dev aynasında gören, burnundan kıl aldırmayan, ihlatsız, samimiyetsiz, kendine geldiğinde ar damarları çalışan, başkasına geldiğinde futursuzca hareket eden zavallı, varlıklar haline gelir. İnsani değerler kişinin kendi çıkarına göre değişmemeli. Değerler Allah'ın koyduğu değerlerdir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında babanız dahi olsa şahitliğe çağrıldığınızda adaletle ne yapın? Yani doğru olun ve şahitliğinizi dost doğru yerine getirin diyor. Onun için kardeşlerim iman meselesini anlama hayata geçirme bir erdemdir. Ve bunu yapan insan da samimi, Allah'ın razı olduğu mümin kullardan olur. Ve öyle olur ki kendisi zaten bildirdiği gibi, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı mesabesinde olur. Bunun için kardeşlerim, imani meseleleri es geçmeyin. İmani meselelerde kalbin, dilin, azaların, göstermesinde yanlışlara düşmeyin. Düşmediğiniz zaman her hayır sizi daha büyük bir hayre götüreceği gibi unutmayın ki yapılan her gafillik her fısk daha büyük bir fıska daha büyük bir fıska ve daha büyük bir fıska götürecektir ki artık Allah muhafaza günah o yapılan işlem her neyse basit bir olaymış gibi hayatınıza girecek. Ve artık siz yoldan çıkan sapkınlardan olacaksınız. Hani cennete giren en son kişiye baktığımızda kalbinde hardal tanesi kadar iman var. Ama cehennemde yana yana ne yapmış? Taşlaşmış. Onda da iman var. Ama iman olduğu halde belki namaz da kıldı ki belkisi fazla cennete girebilmesi için namaz kılması şartı var. Namaz da olduğu halde o ibadetleri onu o münkerattan ne yapmamış? Alıp koymamış. Ama imanın şubeleri kemalata ererse, Allah korkusu, Allah'tan çekinme, Allah'tan haya etme ne yapar? Bu duygular artar. O zaman bir ibadet yaptığında o ibadetin lezzetini ne yapmaya? Duymaya başlar. Onun için kardeşlerim iman deyince, iman ehli deyince bunları basite almayın. Bakın küfür ehli her türlü pisliği ne yapıyor? Rahatlıkla yapıyor. Geçmişte, tarihte kafirlerin yaptığı zulümlere şöyle bir bakın. İnsanları bırakın hayvanlara kadar, doğaya kadar her türlü zararı ne yapmışlar? Vermişler. Aldıkları esirlere kadın olsun, erkek olsun, çocuk olsun her türlü eziyeti ne yapmışlar? Yapmışlar. Bir de Müslümanlara bakın. Aldıkları esirlere insani muameller yapmışlar ve o insanları insanlığa kazandırmışlar. Daha sonra dine kazandırmışlar. Kafirler, müşrikler esir düştükten sonra insanlığın ne olduğunu Müslümanlardan öğrenmişler. Öyleyse İslam'ın, imanın, dinimizin kadri kıymetini bilelim. Bizlere neler kazandırdığını anlayalım. Ve bu kazancımız yani neler kazandığımızı e, kaybedenlere bakarak tartalım. Bugün bakın kafirlerde güç yarışı, saltanat yarışı, her türlü melanet, birbirlerini yıkma, kanunu dökme, sınırları genişlettirme. Yani bakın burnumuzun dibinde kaç tane ülkeyi ne yaptılar? Kanamayadılar. Ne için? Hep kafirliklerinin yüzünden. Bakın Müslümanların esir aldıkları insanlara muamelesine bakın. Kendileri bile şaşırıyor muameleye. Niye? Çünkü Müslüman iman bir kalbe girdikten sonra kafir gibi merhametsiz ne yapamaz? Olamaz. Onun için kardeşlerim iman nedir? İnsana ne kazandırır? Bunların hesabını güzel yapalım. Ve yapalım ki imanımızı koruyacak ferden toplum olarak, cemaat olarak, aile olarak, gelecek olarak hesaplarını düzgün yapalım. Bugün bakın kafirlerin liderleri var ki Müslümanlara topyekün ne yapıyorlar? Saldırıyorlar. Bugün Müslümanlar bir liderden ne var? Mahrum var. Herkes baş olma, herkes lider olma yoluna gidiyor. Bir yere insanlar çoğaldığında hemen birileri bir yere oğul atmaya, başka bir şubeler, başka bir şeyler atma yoluna gidiyor. İslam çoğalma değil, İslam bir inanç meselesidir. İslam'a giren temizlenir kardeşlerim. İslam'da çoğalma değil, tevhid ehli insanın varlığı gündemdedir. İbrahim Aleyhisselam tek başına bir ümmetti, o bir milletti diyor. Bütün dünyayı karşınıza bile alsanız imanı, tevhidi öyle bir oluşturacaksınız ki insanlar size bakarak merhamet görecek. İnsanlar size bakarak doğruyu görecek. Yanlışı, doğruyu ne yapacak? ayırt edecek. Öyleyse İslam'ı güzel anlayalım kardeşlerim. Kendimizi düşünelim. Hiç sağılan, sollanan, insanların Ahmet'le, Mehmet'le, Ali'le, Veli'le, Kasım'la, Ocak'la, Şubat'la, Mart'tan uğraşmayın. Herkesin günahı kendine ne yapar? Yeter. Herkesin bir iman mücadelesi var. O sahabe bunu yapıyordu. Hata yapsa bile hatasını giderecek adımları ne yapıyordu? yapıyor. Allah hepimize hayır versin. İmanı anlayan, onu kabına yerleştiren ve o kabından imanı buram buram tütüten insanını kullardan eylesin. Bakın iman bir kalbe girdiğinde, Allah inancı olduğunda bir insan ne yapar? Hayayı eder ya. Hayalı insan olur. İmanla haya nedir? Birbirleriyle orantılıdır. İmanın artması aynı zamanda hayayı da artırıyor. Hayada imandan bir şubedir diyor. O gitti mi o da gider diyor. Bakın hepsi birbirleriyle alakalı. Allah'tan en çok korkan alimlerdir diyor. Öyleyse hayanın, imanın ilimle de alakası var. İlim yoksa cahil her zaman nedir? Cesaretlidir. Günaha patır kütür ne yapar? Gider çok rahatlıkla dalar. Dünyaya dalanlarla dalar. Dünyanın kulu olabilir, paranın kulu olabilir, ihtirasın kulu olabilir, mevkinin kulu olabilir. Bakın Allah Azze ve Celle ayette ne diyor kafirlerle alakalı? Onlar diyor Allah'tan çok sizden korkarlar. Kafirler sizden bugün korkuyor mu? Namazan hoş geldin. Nasılsın? İyisin. Bağdat'tan mı geldin? Ha. Korkuyor mu? Korkmuyor. Neden? E çünkü biz Allah korkumuzu zayıflattık. Dünya sevgisini artırdık. Ölümden korkuyoruz, Allah'tan korkmuyoruz. Bakın bizim dinimizde bazı değerler var. Bu değerlerden bir tanesi, biz Allah korkuyoruzunu artırdığımız zaman kafirler de bizden korkmaya başlıyor. Ayette ne diyor? Onlar Allah'tan çok sizden korkarlar. Böyledir çünkü onlar akıl etmez topluluklar diyor. Sağlam kaleler, sağlam siperler, burçlar olmadan asla sizinle savaşamazlar diyor. Haşr onu çöndür. Bakın örneklerini bugün dahi görebiliyorsunuz. Sen onları diyor değerli topru zannedersin. ya çok zannedersin. Onlar karma karışıktır diyor. İşlerindeki ihtiras hani ben baş olacağım, sen baş olacaksın. Ben öne çıkacağım, ben zafer. İşte Allah bize bununla yardım ediyor. Karma karışıktır. Bu da olmasa inanın Müslümanları her yerde kökünü kazırlar. Eğer bir birleşebilsin kafirler. Ama Allah hamdolsun. Ali vesselam'ın dediği gibi sakın benden sonra kafirlerin ahlakıyla ahlaklanmayın. Ne diyor? Nedir o? Onlar bir yere otururlar, yerler, içerler. Sonra ne yaparlar? Birbirlerini öldürürler diyor. Sakın sizleri böyle yapar görmeyeyim diyor. Yani onların içki, kadın, ihtiras her türlü şeyleri Allah hamdolsun Müslümanlara ne yapıyor? Rahmet oluyor kardeşlerim. Öyleyse imanın kadri kıymetini ne yapalım? Bilelim. İman gündemde olduğu müddetçe imanın değerleri de gündemdedir. İman gündemde olmadığı zaman imanın değerleri de gündemde değildir. Bakın bir yere gidin eğer orada değer paraysa, eğer orada güçse Orada eğer kadınsa Orada insansa Onların sözü geçer Onların değerleri doğrudur Ama orada İslam'ın değerleri varsa Artık İslam'ın değerleri geçer Eğer topyekün devlet bazında yoksa Önce biz bunu ferden Çünkü davet böyle başladı Bir insan bir kadın bir çocukla başladı Bir köle bir hürle devam etti Bugüne kadar bu Böyle geldi ve kıyamete kadar da böyle gidecek. Böyle gidecek. Eğer biz bu imanın değerlerini, olgularını anlayıp, yaşayıp, yakıtamıyorsak, bize bakan insan İslam'ın güzelliklerini, değerlerini anlayamıyorsa, bu bizim suçumuz arkadaşlar. Eğer Müslüman İslam'ı değerleri bırakmış, her türlü küfrü, her türlü rezilliği yapıyorsa, bunun sebebi biziz. Çünkü iman bize şunu getirmiyor. Kim bir münker görürse onu ne yapsın? İzale etsin. İman bize bunu getirmiyor. Biz izale etmiyoruz. Demin de dediğim gibi bize birisi sataştığında değerler gündeme geliyor. Dinimize sataştığında değerler gündeme gelmiyor. O zaman da cılız kalıyordur. Veyahut ayeti kerimede geldiği gibi ne diyor? Allah Meryem'in oğlu İsa ile. Davut'la onlara İsrailoğullarına ne yaptı? Lanet etti diyor. Aleyhissalatü vesselam dayandığı yerden kalkıyor. Vallahi diyor ya iyiliği emreder. Kötülükten ne edersiniz? Allah onlara nasıl lanet etmişse size de öyle ne yapar? Lanet eder diyor. Ayette gelen sebep ne lanete? İsrailoğullarından Allah Azze ve Celle bir ahit alıyor. Ahit nedir? Her kimi birini Allah'a isyanda görürse ne yapacak? Yapma. Allah'tan kork diye uyaracak. Onlar uyarıyor mu? Evet. Sonra aynı iyi şeyi, günahı işlerken gördüm de bana ne? Ben uyardım. Yapmasaydı diyor ve Allah da onların kalplerini birbirine karıştırdı diyor. Herkes birbirinin aleyhinde konuşmaya başlıyor. Yani kalplere nifak giriyor, kardeşlik, birlik, beraberlik bozuluyor ve akabinde hepsi lanete sebep ameller işlemeye başlıyorlar. Ve Allah da diyor Azze ve Celle Meryem oğlu İsa'nın ve Davut'un diliyle onlara ne yaptı lanet etti diyor. Ve aleyhissalatü vesselam bu ayetin devamında diyor ki söz olarak hadis olarak Vallahi diyor ya iyiliği emreder kötülükten edersiniz ya da namaz kılarsınız, oruç tutarsınız, ibadet edersiniz de boyunuzu ne yapmaz? Aşmaz diyor. Dua edersiniz de Allah duanıza icabet etmez diyor. Kardeşlerim bu belalar, bu musibetler bunun yüzünden başımıza geliyor bizim. Yani iman dersleri diyoruz ama bu iman insana bir şey ne yapacak? Kazandıracak, dışına yansıyacak. Yani bir kabın içine bal koyarsan ne olur? O dökülür, yani, bir sızar. Barnağından onu ne yaparsın? yalarsın. Eğer sirke varsa, sirke, tuz varsa tuz yani ne varsa içinde o. Eğer bir insanın içinde iman varsa imanın değerleri de ne yapacak? Göze, dile, ele, ayağa, gönüle her şeye yansıyacak. Önce yansıyacak. Çünkü biz bir yerde babayız, bir yerde anneyiz, bir yerde abiyiz, bir yerde amcayız, bir yerde dayıyız değil mi? Toplumda bir ferdiz, komşuyuz, tüccarız. Bizden sudur eden başkasına iyilik olarak muhakkak ne yapacak? Bulaşacak. Ama kötülüğü düşünün, bu sefer veba mikrobu gibi bizden olan pislik bulaşacak. Bakın aleyhissalatü vesselamın oturduğu gibi oturan, konuştuğu gibi konuşan, yürüdüğü gibi yürüyen sahabe değil miydi? Onlar liderlerini aynı zamanda ne yaptılar? Taklit ettiler. E bugün de aynı şekilde toplumda lider edinilen, örnek edilen insanın saçı neyse, görünüşü neyse, konuşması neyse, o yürüyüşü neyse onlar bile nedir? Aynen taklit ediliyor. Bugün bakıyorum ben mesela dükkana gelenlerin hepsinin bağnağında şurada bir yüzük. Daha önce erkekler hiç yüzük takmaz. Taksa bile şuraya takmazdı. Ama bir şeyi taklit ediyorlar. Hiç kimse kafaya, nerede senin şapka? Hiç kimse onu giymezdi. Ya bir eziklik duyanlardı. Eziklik, eziklik. Şimdi bir dizi var, herkes Kafaya ne diyorsun? Bör mü? Börke mi diyor? Herkes bunu takmaya başladı. Yani dinin değerleri, güzel olan değerler neyse bunlar gündeme getirilirse bir değer kazanır. Yani toplum benimserse. Bu ancak imanı güçlen olacak şeylerdir kardeşlerim. Yani ipe dahi gitse, idamlığa bile gitse, kişi yalan söylemiyorsa, doğruyu söylüyorsa bu imanın getirdiği şeylerdendir. Allah imanımızı artıran ameller işlemeyi hepimize nasip etsin. Onu zedeleyen, onu hafife gö düşüren veyahut cılız hale getiren, imanını zayıflatan, ahiret imanını azaltan her türlü etkenden Rabbim bizi uzak tutsun. Allah Azze ve Celle bizlere salih dostlar, salih arkadaşlar nasip etsin. Biz sapsak dahi bizi hayra sevk eden, güzel nasihatler veren insanlar etsin. Bakın Musa Aleyhisselam bile Allah'ın kelimullahı Allah Azze ve Celle onunla aracısız defalarca konuşmuş. O bile Rabbına ne diyor? Ya Rabbi kardeşim Harun'u bana arkadaş kıl, vezir kıl, yardımcı kıl. Ne yapalım? Seni çok çok analım diye diyor. Demek ki kişinin yalnız kalması Kendisini Allah'a hatırlacak dostsuz kalması iyi bir şey nedir? Değil kardeşler. Herkes kendine Allah'a hatırlatan en az bir arkadaş edinsin. Saptığında hakkı hatırlatsın. Allah'ın zikrini gündeme getirsin. Bak bunu yapın bunlar basit mesele değil. Bakın bunu toplumda iman olmayan insanlar birçok yerine göre ne derler? Bu benim badim, bu benim kankam derler değil mi? Bu benim dostum, arkadaşım. Bak imanda da ne salih arkadaş diyor. Yani birini yapmazsan öbürü zaten devredi. O badine, badi dediğine, kankam dediğine ilk yanlışında düşmandan görmediği muameleyi görürsün. İlk. Ama dinimiz bir ölçü koymuştur. Eğer iman ediyse insan dostu ona görürse dostluğunu diyor, seviyeli yap. Bir gün olur düşmanlar. Düşmanla seviyeli düşmanlık yap. Bir gün olur dostun olur. Bak dinimiz vasatlıktan ayrılmamayı der. Rabbim hepimize hayır versin. Şimdi devam edelim peygambere iman meselesine. Evet. İbn Abbas'tan gelen rivayette Allah kendisinden razı olsun. Ali selatü vesselama gelince Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Velid bin Elmugire'ye Kur'an okudu. Velid'in kalbi okunan Kur'an'a meyleder gibi olmuştu. Ebu Cehil bunu görünce Velid ile aleyhissalatü vesselam arasında olanları anlattıktan sonra şöyle dedi. Vallahi aranızda şiir, recez, cinlerin şiirleri konusunda en bilgili olan benim. Vallahi onun söylediği bunlardan hiçbirine benzemiyor. Vallahi onun söylediğinde bir tatlılık ve güzellik var. Sanki onun sözlerinin kökü Hurma ağacı dallarında hurma taneleri sarkıyor. O yücedir, ondan yüce yoktur. Evet kardeşlerim, bu rivayette Peygamber'e imanın e, cüzlerine devam ettiğimiz için geçen hafta Peygamber'le alakalı, Peygamber'e imanla alakalı bazı meseleleri anlattık. ve Vesselam'ın biliyorsunuz sözleri de dinle alakalı vahidir ve o sözlerine bir şiire ne kahinin söylediği bir şeye ne de başka bir şeye ne yapmaz benzemez. Burada da karşıdakine Mekke'nin en ileri gelenlerinden Velime bin Mugire'ye bunları söylediğinde Velime bin Mugire biliyorsunuz Mekke'nin önde gelen o zaman bilginlerinden birisiydi. Hatta gök biliminde falan meşhur olan birisiydi. Onun iman etmesi demek ne demek? Mekke'nin göçmesi demekti. Hatta Allah Azze ve Celle kitabında diyor ya kahrolasıca nasıl da ölçtü biçti. Perçeminden tutasıca diyor. Nasıl da ölçtü biçti. Ne yaparsa yapsın söyleyecek bir laf bulamaydı ama neticede kabul etmedi. Kalbi ona meyletmeyerek o bir sihirbazdır dedi ve Allah Azze ve Celle de ona su indirdiği ayetlerde lanet etmiştir. Evet. Ama burada dikkat ederseniz önde gelen o toplumun lider kabul ettiği, alim kabul ettiği birisi dahi o sözlerinin hiçbir insan sözüne benzemediğini ve onun ne bir kahinin, ne bir şiir yazanın, ne bir recizin hiçbirine benzemeyen, aynı hurma dallarının kökleri gibi ta derinliklere, kalplere nüfus eden sözler oldun. Yani vahiy olduğunu o da ne yaptı? Tastikledi ama maalesef hayatlarına geçirmediler. Aynen Heraklüs'ün. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ne yaptı? İman etti. Hatta ne dedi? Ben burada olsa şu an onun ayaklarını ne yaparım? Yıkardım dedi. Hemen oradakiler kapılara doğru koşunca kapıları kapadım, ben sizi denedim dedi. Yani saltanatını ne yapamadı? Terk edemedi. Ve Allah Azze ve Celle de onu başına götürdü. Evet. Allah bizlere hayır versin. Hani Harun Hoca'nın güzel bir dersi vardı. İmanın lezzeti diye, halavet iman diye. Hani şu üç şeyi yapan imanın lezzetini bütün damarlarında hisseder diyor ya. Hani öyle bir bazen olur ki ateşe girme, imanı tercih etme. Ateşe girmek imanın lezzetini almaya sebeptir kardeşler. Buna hem peygamberden örnek var İbrahim Aleyhisselam'dan. Hem de Ashab-ı Uhtut'u düşünün. Orada emzikteki bir çocuk ne yapıyor? Atla, ana atla diyor. Peki o çocuğu konuşturan kim? Allah. Ana demek ki ihlaslı. O an çocuğuna merhamet ettiği için atlamıyor kadın. Ama Allah Azze ve Celle o çocukla ne yapıyor? Onu kurtarıyor. Demek ki iman, küfür seçimi oldu mu imanı seçin kardeşlerim. Kazanç dolan sizsiniz. Ama işte imanın lezzetini alınca bu imtihanlar olur. Yoksa böyle bir imtihan da gündemde olmaz. Evet. Yine İbn Abbas'tan daha geniş olarak şöyle bir rivayet geliyor. Allah kendisinden razı olsun. Haç mevsiminde Arap heyetlerine ve vesselam hakkında ne diyeceklerini kararlaştırmak için Velid bin Mugire ve Kureyş'ten bir grup bir araya geldi ve kendi aralarında istişare etmeye başladılar. Dediler ki Ey Ebu Abdüşşems sen bize ne diyeceğimizi söyle. Velit önce siz söyleyin, sizi bir dinleyeyim, sonra ben bir şeyler derim. Onlar dediler ki kahin olduğunu söyleriz. Velit ki, o kahin değil. Ben çok kahin gördüm. Sonu söyledikleri kahin veya sihirbazın söylediğine asla benzemiyor. Onlar deli olduğunu söyleyelim. Velit o bir deli değildir. Deliliğini ne gördük, ne de olduğunu biliyoruz. Deliler böyle olmaz. Hırlama, çırpınma ne de kuruntu. Bunda eseri yok. Onlar şair olduğunu söyleyelim. Velid o bir şair de değil. Şiiri, recezi, heceziyle her şeyiyle biz biliyoruz. Onda bunların hiçbiri değil. O sözler de bu kalıplara girmiyor. Onlar o halde sihirbazdır diyelim dediler. Velid o sihirbaz da değildir. Biz sihirbazları da, sihirleri de gördük. Onun yaptığı işin ne üfürükçülükle ne de bir iplik düğümleyip çözmekle ilgisi yok. Demek ki o günlerde bunlar da var bak hala olduğu gibi. Bunun üzerine Kureyş'in ileri gelenleri, Ey Ebu Şems, peki sen söyle ne diyelim? Ne dediysek sen bir şey buldun. Vallahi onun sözünde acayip bir tatlılık var. Sanki kökü hurma ağacı, dallarında hurma taneleri sarkıyor. O sözler hakkında eğer bu tür bir şey söylerseniz söylediğinizin asılsız olduğu mutlaka anlaşılır. Onun hakkında söyleyeceğiniz en kabul edilir şey onun sihirbaz olduğudur. Onun götürdüğü, getirdiği sözler evladı babasından, kardeşi kardeşten, karıyı kocadan ve insanları aşiretten ayıran büyüleyici sözlerdir dersiniz. Evet. Bunun üzerine Allah azze ve celle tek olarak yaratıp kendisine bol bol mal çevresinde bulunan oğullar verdiğimiz ve nimetleri yaydıkça yaydığımız o kimseyi sen bana bırak ayetini indirdi kardeşlerim. Evet. Onun diyor kahralası perçeminden tutacağım diyor. Görüyorsunuz değil mi? Öyle şeytani kelime kullanıyor ki bakın tekrarlayayım kullandı. Ona sihirbaz dersiniz. Sebebi sorulduğunda da onun getirdiği sözler, evladı babasından, kardeşi kardeşten, karıyı kocadan, insanı aşiretten ayıran. Doğru mu? Doğru. Doğru. İman böyledir. Anaları, babaları bile olsa, onlara sevgi duyduğun ne yapamazsın? Göremezsin diyor eğer kafirliği seçince. Şeytani e, kelimeler seçerek, İnsanlara aleyhissalatü vesselam'ı ne yaptı? Sihirbaz, büyüleyici dedi. Yani hak olan sözü içini boşalttı. Bununla ne yaptı? Batılı talep etti. Yani şeytan da dosya, dostlarına ne yapıyor kardeşler? Vahy ediyor. Allah böyle şeytanların şerrinden müslümanları korusun. Evet. Rabbim bizlere hayır versin. Kur'an'ın icazını gösteren iki yönü daha vardır kardeşlerim. Bunlardan bir tanesi kaybden haber vermesidir ki biliyorsunuz Allah Azze ve Celle birçok indirmiş olduğu ayette puta tapanlardan, Nuh Aleyhisselam'ın tufanından, Salih Aleyhisselam'ın devesinden yani bunların hepsi nedir? Kaybi meselelerdir. Musa Aleyhisselam'ın kavmine olanlarından, ona verilen birçok mucizelerden, İsa Aleyhisselam'dan Bunların hepsi nedir? Gaybi bir meseledir. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın bunları bir efsaneden veya hikayelerden bulup anlatması mümkün değildir. Ne diyorlardı Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam için? Kendisi gizli gizli gidiyor. İşte kitap ehlinden yani Yahudilerin işte hahamlarından, Hristiyanların rahiplerinden onların kendi efsaneleriyle, hikayeleriyle alakalı dinliyor. Geliyor size bunları Rabbim bana bildirdi diye anlatıyor diyorlardı. Allah Azze ve Celle onların bu şeyini ne yapıyor? Reddediyor. Onların anlattıkları da bir yere kadar. Ama Kur'an Adem Aleyhisselam'dan itibaren o güne kadar bir bir bir olan olaylara ne yapıyor? Teferratıyla, en ince meseleleriyle anlatıyor. İnsanlar bunda ne yapıyor? Aciz kalıyor. Yani bir yönü nedir? Kayıptan haber vermesidir ki onlar o zaman ne yaparlardı? Sadece yıldıza bakar, kehanette bulunurlardı. Ve yıldızlar biliyorsunuz gökte beş altı tane ayı ateş topu atılır. Kayıp hırsızlığı yapan cinlere. Onlar duyduklarını kulak hırsızlığı yapan, o ateşe kapılmayıp da dünyaya kaçıp kendisine kulak veren o kafir kahinlere Duydukları o meleklerin konuşmalarından bire bin katarak birçok yalanlar söyleyerek yer halkına ne yaparlar? Yayarlarla. Aynı bugün günümüzde en değerli insanlar kim bugün? Müneccimler, fala bakanlar. Vay güneş tutuluyormuş ne olacak? Vay seçime gidilecek parti ne kadar olay oyalacak? Gidip adamlara şu anda para veriyorlar. He. Ayıp biliyorlar ya haşa. İşte o günde bu insanlar değerli insanlardı ama onların bilgileri kısıtlıydı. Aleyhissalatü vesselam her kavimden, her boydan o insanların başına gelen her şeyden ince ince hem de ümmi bir insan olarak anlatınca bu sözleri çürüdü gitti. İkincisi ise o da geçmiş kavimlerden haber vermesidir. Haber verdiği kıssalar o zamanki ehli kitabın elindeki bilgilerle aynıydı. Mesela Necaşi ile karşılaşıldığında Cafer ona inen ayetleri okuduğunda ne dedi? Vallahi İsa'ya inanan, sizin peygamberinize inen aynı. Çünkü bu bizim kitabımızda da vardı. Yani o kıssa, o kıssa aynı. Hiç bozulmadan onların kitaplarında da vardı. Evet kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin. Aleyhisselatü Vesselam'a iman, yani peygamberlere iman ve Kur'an'ın mucizesi tek tek ispatlanmış delillerle sabittir. Evet. Yine devam eden rivayette Mücahit der ki Kureyşler Muhammed'e bunları İbnü'r ül Hadremi el-Rumi bir köle öğretti dediler. Bu kere kitapları olan biriydi. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle kastettikleri kimsenin dili yabancıdır, Rumcadır, Kur'an ise fasih bir Arapçadır ayetini indirmiştir. Eh. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da Rumcayı ne yapmazdı? Bilmezdi. Yani onların e, anlattığı yalanı Kur'an ne yaptı indirdi ayetler yalanlar. Şimdi kardeşlerim bazı meseleler var ki insanlar ayrıntılara dikkat etmez. Duyduğunu hemen ne yapar? Değerlendirir ve doğru olduğunu zanneder. Halbuki ayrıntıya dikkat etse onun yanlış olduğunu, bir aldatma olduğunu, insanları kandırma olduğunu ne yapar? Anlar aynı bu meselede olduğu gibi. Yine gelen rivayette Ebû Hüreyre naklediyor. Ali sallallahu aleyhi ve Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selam şöyle buyurmuştur. Ben cevamiül kelim ile gönderildim. Düşmanlarıma korku verme özelliği bana verildi. Ben uykudayken yeryüzünün hazineleri anahtarları getirilip elime bakıldı. Ebû Hüreyre der ki Ali sallallahu aleyhi ve selam vefat etti. Siz hala dünyalık toplamakla meşgulsünüz. Evet, burada Allah Resulü'nün Aleyhisselatü Vesselam az bir kelimeyle çok mana içeren şeyler anlatma özelliği verildi. Mesela bunlardan bir örnek versek ilk aklımıza gelen ki benim aklıma gelen kolaylaştırın, zorlaştırmayın, huzur verin, nefret ettirmeyin, müjdeleyin diyor. Beş kelime, birbirinden bağımsız kelime ama bu beş kelimeyle dini anlatabilirsiniz. Ne zaman söylenmiş? Bir bedevi mescitte yatarken kalkıyor yan tarafa, mescidin içine ne yapıyor? Bevle diyor. Sahabeler ne diyor? Yapma etme derken tüfezine, bırak adam işini görsün diyor. Bir kova su alıyor, onun bevletliği yere dökür, adamı çekiyor. Mescitler Allah'a secde etme yerleri, bevletme yerleri değil. Anladın mı diyor adam. Sonra sahabeye dönüyor. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Huzur verin, nefret ettirmeyin, müjdeleyin diyor. Demek ki az bir kelime, belki vaka çok basit bir kelime, mesele gibi gözüküyor ama hiç basit değil. Bizim bundan çok çok daha şey meselelere takındığımız tavırları düşünün gösterdiğimiz tepkileri düşünün ve sonuçların bir türlü istediğimiz gibi bitmediğini düşünün. Çünkü nebevi bir metodu kendi nefsimde dahil yapmıyoruz kardeşler. Yapmadığımız için neticede doğru olmuyor. Hani matematikte iki kere iki eşittir kaç diye sorarlar. Millet hemen dört der ya değiller. Topla çıkar ondan sonra yaz derler. Olaylar da böyledir. Yani göründüğü gibi netice işte şöyledir demek için o metodu, o değerleri yerli yerine koymanız gerekir. Koymazsanız o sonuç çıkmaz kardeşler. Evet, Allah hepimize hayır versin. Burada iki şey, üç şey gündeme getiriliyor. Beş şey verildi aleyhissalatü vesselam ama hadis burada böyle almış. Bana korkuyla yardım edildi diyor. O zaman biliyorsunuz Allah Resulü ve ashabı azdı. Çok azınlıktaydı. Eyüp'e hep kafirler topluluğuydu ama az bir topluluğun korkusu koca koca topluluğun kalbine ne yapmıştı? Yerleştirilmişti. Ebuhureyre devamında ne diyor? Ali Selatü vesselam vefat etti ama siz hala dünyalık toplamaya devam ediyorsunuz. Yani vehen hadisini hatırlatıyor. Allah Resulleri Sallallahu Aleyhi ve Sellem dünyaya meyletmedi. Dünyanın değerlerine Meyletmedi ve bu da de aleyhissalatü vesselamın korkusu kâfirlerin kalbine verildi. Ama siz diyor toplamaya devam ediyorsunuz. İşte bu da sizin kalbinize ne yapıyor? Korkuyu getirdi diyor. Onun dışında aleyhissalatü vesselam bana yeryüzünün bütün hazineleri uykudayken verildi diyor. Kardeşlerim maalesef biz bu hazinelerin değerini bilmiyoruz. Bakın şöyle bir düşünün. Yaşasak yaşamasak dahi inandığımızı söyleyen insanlarız değil mi? Yani kafirler bize saldırdı mı ne diye saldırıyor? Bunlar Müslüman diye saldırıyor değil mi? Yaşadığımız yerler dünyaya göre cennet bir vatandır biliyor musunuz? Yerüstü, yeraltı zenginlikleri, Allah'ın verdiği güzellikler, tabiatlar, sular, iklim. Allah aşkına zengin olan ve güneşin batmadığı denilen bir ülkeye gidin. İngiltere'ye yaşayamazsınız. Her gün yağmur yağar. Doğruduruz iklimleri yoktur. İnsanların yüzü gülmez, hep haindir. Doğruduruz kara parçaları yok böyle yaşantıları. İnsanlar değişik değişik uzak uzak yaşarlar. Bizim yaşadığımız yerlere bakın. Güllük güneşliktir. Yani az bir şeyle dahi ıslamaz. Sarılsanız Müslümanların yaşadığı yeri Allah cennet kılmıştır. Bakın Afrika tarafına Kafirler zenginlik içinde yaşarlar. Asıl oranın insanı da açlık sınırlarındadır. Doğru mu? İnananların zümrüt çıkar, her türlü maden çıkar. Kim kazanır? Müslümanlar mı? Yani çıkılan yer orası. Alimin birisi diyor ki kitabında, böyle İslam tarihi yazanlardan yakın tarihte öldü. Allah kendisine rahmet etsin. Kafirler diyor Müslümanların yaşadıkları yeri gördükçe aç kurt gibi iştaha gelip saldırıyorlar diyor. Çünkü kendilerinin diyor yaşadığı yerlerde yaşanacak bir ortam yok ki diyor. Ne güneşi görürler, ne sistem, ne kardan, ne doğal afetlerden doğru dürüst önlerine bakamazlar diyor. Ama Müslümanların hakikaten İslam'ı yaşadıkları yerlere gidip böyle bir şeyleri göremezsiniz diyor. Peki hiç bunlara dikkat ediyoruz mu? Nasılsa diyoruz işte şu var, şu var, şu var. Ama Allah bize sırf Müslüman olduk diye bu değerleri veriyor kardeşlerim. Bunların kadri, kıymetini bilelim. Bakın şu beş şeyi yaparsanız sizde ne olmaz? Hayrın eseri olmaz diyor. Bugün bakın yakın, bize yakın e, ülkelerde bu beş şeye uymadılar. Başlarına neler geldi? Kafir olanlar onlara ne yaptı? çullandı ellerindeki değerleri ne yaptılar? Aldılar. Eğer biz de dikkat etmezsek aynı şey bizim de başımıza gelir kardeşlerim. İslam'ı yapmak var. Yapmadığın şeyde de başına gelecek bela musibetler var. Yani bir toplumun helakı kötülerin işlediği kötülükten değil iyilerin o gidişata dur demediklerinden kaynaklanır. Allah imanının gereği amel eden Sammukullardan eylesin bizleri kardeşlerim. Evet, devam eden rivayette, Cüveyriye bin Beşir el-Cüheymi, bir gün Hasan'ın Allah şüphesiz adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve hatta aşmayı yasak eder. Tusa tutasınız diye size öğüt verir. Ayetini okuduktan sonra şöyle dedi. Allah size bütün iyilikleri ve kötülükleri bir ayette topladı. Vallahi adalet ihsan Allah'a itaat olan her şeyi için alır hayasızlık, fenalık ve hatta aşmakta bütün kötülükleri içine alır buyurmuştur. Nahıl 90. Evet. Hakikaten öyle değil mi kardeşler? Rabbim bizlere hayır versin ve bunu tutanlardan eylesin. Demek ki Peygamberlere iman dediğimizde bu değerleri, bu ölçüleri, bu sınırları ne yapacağız? Koruyacağız. Ve peygamberleri alelade de bir normal, bir insan olarak ne yapmayacağız? Değerlendirmeyeceğiz. Çünkü o vahide masum birisidir. Kendisine edilendir ve Allah Azze ve Celle'nin kabını temizlediği insanlardır. Salatu selam üzerlerine olsun onların ağzından çıkan Allah azze ve celle'nin onlara vahyettiğidir. Eğer onlara gerekli değeri, gerekli saygıyı, gerekli ihtimamı göstermezsek bu sefer bu dini değerlerde gevşekliğe, sıkıntıya gidecektir. Neden? Ayeti kerimede ne diyor? Herhangi bir meselede ihtilafa düşmüşseniz nereye gidin? Kur'an'a, Kur'an'a demiyor bakın. Hani çok akıllılar var ya mutezile. Allah'a ve Resul buradaki Resul da Kur'an diyor yani Allah diyor. Ya Allah cümle kurmaktan aciz kaldı da sen cümle düzgün kuruyorsun. Allah'a ve diyorsa o Resul'a iman etmek zorundasın. İmanını korumak zorundasın. Ve onu sevmek Allah'ı sevmekle kayıtlı olduğunu ne yapma? Bilmek zorundasın. Ve ondan gelen sözü hafife ne yapamazsın? alamazsın. Çünkü bugün ibadet namına ne yapıyorsak biz peygamberimizin ve vesselamın gösterdiği, öğrettiği sınırlarını çizdiği şekilde yapmak zorundayız. Bu şekilde kabul olur. Yani benim namazım kabul oldu mu? Böyle namaz mı var? Şöyle namaz mı? Bana niye soruyorsun? Git peygamberi nasıl yapmışsa öğren. Namazın nasıl olduğunu ne yaparsın? Anlarsın. Ben anlamam. İşte, işte şu anır. Anlamazsan yapacak bir şey yok. Melekler senin inandığın adamı da sorguya çekecek. Değil mi? Ben falanın şeyine göre filanın görüşüne göre o da hesaba çekilecek. Sen de sapıttın diye. Ayette demiyor mu? Ey İsa sen ne dedin onları ilah edinsin ananı ve seni. İsa aleyhisselama dahi sormayacak mı Allah Azze ve Celle? Elbette ki bu insanlara da sormayacak. Ama o insanların da kendi sözleri var. Ben bir söz söylesem, yaşamı, eğer bu sözün peygamberin sözüne ters düşse, yaşamımda da, ölümümde de ben bundan rücu ederim diyor. Onları kurtaran sözleri var. Bak bu sözü söyleyen bir insan kendini kurtarır. Sen hala onun yanlışıyla hareket edersen bu seni ne yapmaz? Kurtarmaz. Sahih hadis varsa benim şeyim odur. Benim sözümü tutma diyor. Sen hala ben işte onun şeyindenim, onun görüşündenim dersen sen kendini ne yapamazsın? kurtaramazsın. Rabbim bizlere hayır versin. Peygamber'e iman demek sadece kelimesini parfleri ar arka arkaya dizerek onu okuma terennüm etme değil. Gereğiyle amel etmektir. Gereğiyle amel etmediğin zaman iman ettim sözü geçerli değildir kardeşler. Bakın iman ederken biz bütün değerlere iman ederiz ama dinden çıkmak için bir tanesinde yanlışımız yeterlidir. Bir tanesindeki yani Allah'a iman ettim deyip de eş koşarsan. Meleklere iman ettim deyip de melekler Allah'ın kızları dersen. Kitaplara iman ettim deyip de bu kitap bana yetmez dersen. Peygamberlere iman ettim deyip de hatemü'n-nebiyye Ali sallallahu aleyhi ve sellem olduğu halde bugün de peygamber gelecek dersen Ahirete iman ettim der, işte öldükten sonra dirilmeye inanmazsan, kadere iman ettim deyip de başına bir bela geldiğinde isyan edersen, bu nasıl bir iman etmedir? İman, insanı hem ikrara hem de azalarda göstermeye itendir. Eğer bunlar yoksa, zaten şuraya bir tablo yapmıştık, hatırlıyor musunuz? Kalp, dil, ağza Mümin, münafık, müjdüm fasık, müslüman hep çizgiler vardı, hatırlıyor musunuz? İşte bu tablo aynen yaşartımızda. Hoşumuza gitse de, zorumuza gitse de, gitmese de tablo bu. Yani sözün neyse, amelin neyse, fiil neyse, fail de nedir? O'dur. Yani bir adam tıpla uğraşıyorsa, insanları muayene ediyorsa, yaptığı iş oysa, bunun aldığı isim nedir? Doktordur. Mühendisse? mühendistir. Evet. Geçiyoruz meleklere iman meselesine. Şimdi İmam ki Allah kendisinden razı olsun. Neden meleklere imanı ikinciye değildi, üçüncüye almış bilemiyorum. Çünkü nebevi sünnette biliyorsunuz hadiste gelen sıralama neyse veya ayette gelen öncelik neyse onun olması lazım. Ama alimlerimizin Allah kendilerinden razı olsun, kabirlerini cennet etsin. Bazı düşündükleri o anki e, öncelik sırası diye düşündüklerine göre hareket etmişler. Hadis-i Şerif'te biliyorsunuz Cibril hadisinde Allah'a iman. Allah kimi gönderdi? Melekleri. Melekler ne gönderdi? Kitapları. Kitabı kime gönderdi? Peygamberi. Sıralama budur imanda. Onlusun ahiret ve kader gelir hayrıyla, şerrıyla. Ama burada... Dördüncü ikiye, ikinciyi üçe almış alim. Allah kendisinden razı olsun. Ha, niye almış? Onu gidince sormak lazım. Evet. Meleklere iman. Meleklere imanın değişik manaları vardır kardeşlerim. Birincisi önce bunların varlığına imandır. Biliyorsunuz İslam'da birçok meseleye insanlar akli olarak burnlarını soktukları gibi Melekler meselesinde de ciddi konuşmalara, ciddi münakaşalara ve öyle meseleleri boyutlandırmaya başlamışlardır ki hatta cinlerin, şeytanların dahi meleklerden bir kısım olduğunu iddia etmişler ve hala da iddia eden topluluklar vardır. Bunların hepsi asılsızdır. Doğru olanı işte madde madde anlatmaya çalışacağız. Muharede Müslüm'de bütün bunlara nokta koyan bir rivayet var. Hatırlar mısınız? Allah Adem'i topraktan melekleri nurdan cinleri ise zehirsiz dumanlı bir ateşten yarattı. Bu hadis hepsine noktayı koyuyor. Lakin bazı topluluklar var. Ne der bunlar? Kur'an bize yeter. Biz başka bir şey bilmeyiz. Kur'an'ın subutu kati, dalalet ettiği mananın subutu kati değil derler. Yani Kur'an Allah kelamıdır ama bunun dışında gelen sözler insan sözüdür. Biz bunu kabul etmeyiz. Onlar bir şey derse biz de bir şey deriz derler. Haşa, Mutezile, mealci veya akılcı dediğimiz akılsızlar. O yüzden bunlar İslam'ın içine birçok meseleleri sokarak birçok tartışmalara sebep kılmışlardır. Hatta Harutla Marut meselesini o kadar dallandırmışlar, o kadar şey yapmışlar, o kadar zeminlerini kaydırmışlar ki en son bunlara tezini oluşturabilmek için cinlerin de meleklerden bir grup olduğunu ve bunların isyankar olduğunu ve işte hatta meleklerin başı olduğunu, cibrilden de üstün olduğunu savunmuşlar. Böyledir ha. Kitaplarında falan bakın. Akayet kitaplarında bunları görürsünüz. Sadece bizim kitaplarda göremezsiniz. <gülüyor> ha bizim derken hani bu bizim babamızın tapılı malı değil. Kur'an ve sünnetler. Bir gün bir tartıştık. Mesela hani oradan oraya gitsin demiyorum. Neye inandıklarını anlatmak için söylüyor. Söyle dedi. Sen dedi deve etini dedi abdest bozucu olarak kabul ediyorsun değil mi dedi. He ben Müslümanım dedim. Ben gevur muyum dedi. Ben sana öyle bir şey demedim. Ben. Ya işte bunların hepsi böyle dedi müftü. Aynen böyle. Yani nasıl dedim. Benim gibi işte sakallı, benim gibi böyle çarşavlı falan filan mı? Ya Yok dedi. Geri kafalı dedi. Bak dedim ben kilosu yüzden fazla birisiyim. Sen aşağıdasın. Dayak yiyebilirsin bak dedim. Haddini bil dedim. Ya bana ilmen doğru konuş. Ya da haddini bililim. Üstüne çıksam vıcık vıcık sesin çıkardım abi. Doğru konuşman lazım. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam aslında deve etini yasaklamamış. Bir haçtayken deve etini yemişler. Bütün sahabe ishal olmuş. O ishal olduğunda demiş ki deve eti yiyenlerin hep abdesti bozuldu. Hani ishal oldular ya. Bozuldu. Ondan sonra bir daha ishal olmamışlar. O da bozucu değil mi? Sadece onun için demiş la sen bunu getir dedim ben sana bu dükkanın anahtarını vermezsen namerdim dedim sen bunu getir ya bütün kitaplarda dedi hangi kitaplarda bütün kitaplarda diyor da açıyoruz tahfimi. işte bir şey yazıyor altında Hasan Şerif yani hadis şerif demiyor H nokta şerif diyor Hasan Şerif kim ben tanımıyorum ki kaynak kaynak kaynak getir yani kardeşlerim, bir de diyor ki bana bunların bütün kafası böyle. Bizim kafamız evet böyle. Biz Kur'an ve sünnetten, amel eden insanlarız. Geleceğiz kardeşler. Sahabenin iman ettiği gibi iman ederiz. Onların değerleri gibi dine sarılırız ve bundan da hamd ediyoruz. Allah bize böyle bir anlayış verdi diye hamd ediyoruz. Aklımızı biz bunu da kullanıyoruz. Buna yarıyoruz. Aklımızı vahin önüne geçirmiyoruz. Vahyi tevil edip dinden çıkmıyoruz. Dört mezhep haktır, levh-i yazılmıştır da demiyoruz. Bir alimin adı anıldığında kalbimiz titrer de demiyoruz. Ancak Allah'ın adı anıldığında kalpler titrer diyoruz. Üç kişiden başka Türkiye'de alim yoktur da demiyoruz. Alimin nerede, nasıl olduğunu en iyisini Allah bilir. Herkes kendine baktı mı ne zanneder? Kedi bile aynaya baktı mı kendini aslan zannediyor. Allah diyor ki kitabında denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa, bir o kadar, bir o kadar daha olsa Allah'ın ilmini yazmakla bitiremez. Senin kabın ne kadar sokakını alırsın kardeşim. Musa aleyhisselama inen o ayetleri neden indiğini biliyor musunuz? He? Hiç okudunuz mu? Tabii ben iki de soru okumuşsunuzdur tabi. Bu hani halk arasında hızır mızır diyorlar ya, hani hızır uğradı, hemen şey oldu falan filan. Bir gün Musa aleyhisselam, İmam Bukhari naklediyor. kavmin içinde kalkıyor, insanlara nasihat ediyor. Bir tanesi diyor ki, ey Musa, en bilginimiz kim? Benim diyor, Allah bilir, demiyor. Allah Azze ve Celle de kendisine, kendisinden daha bilgili olan birisinin olduğunu söylüyor. Ama bununla buluşmak için yanına ölü bir balık almasını, işte hizmetçisini almasını, işte nerede yeri yararak canlanıp denize girerse aradığı adamın orada olduğunu söylüyor ve ayette devam ediyor. Keyif suresi ve hadis. İkisi birlikte gider böyle. Deniz kenarına geldiklerinde salih kullan karşılaştıklarında salih kuluna ne diyor biliyor musunuz? Ha? Ayetten sabit bak. O anda bir kırlangıç denizden bir yudum su alıyor havalanıyor. Ey Musa bu kırlangıç sudan ne kadar eksiltti diyor. Bir damla ya da hiç diye. Ey Musa senin ilmin benim ilmim de Allah'ın ilminin yanında bir hiçtir. Erzünüs mü? Ve surenin bitiminde de bu ayetler geliyor işte. Ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa. Bakın Musa Aleyhisselam'la arkadaşlık yapan o salih kul neler yapıyor? Basit bir olay mı? Denizin denize açılıyorlar. Geminin Şeyini deliyor. Çıkıyorlar sahilde bir adamın, çocuğun kafasını koparıyor. Bir köye gidiyorlar, hiçbir şey vermiyorlar. Çıkarken bir yeri ne yapıyor? Tamir ediyor. Kim yapar bunları? Bu Bunlar basit bir şey değil, kaybi meseleler. Allah'ın Allah ilham ettiği insanı yapar ancak bunu. Bak bundan Musa Aleyhisselam'ın haberi yok. Demek ki onun ilmi de, onun ilmi de Allah'ın ilminin yanında. Demek ki alimin kim olduğunu ancak Allah bilir, ben alimim, benden başka alim yok derse bu zaten kibrin alametidir. Ömer radiyallahu dediği gibi, kim ben alimim derse, cahitidir. Kim ben müminim derse, âramı kafirttir diyor. Kim cennetliyim derse, o cehennemdedir diyor. İmam İbni Teymiye kitabı imandan ediyor Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın haddini ilenlerden eylesin. Bakın sahabenin bolca oturduğu bir yerde soru sorulurdu. Hiçbiri soruya cevap vermek için kendini yeterli görmezdi. O söz dolaşır, dolaşır, dolaşır en son ehil olan hangisiyse o cevabı verirdi. Yine kare Müslim'de dikkat ederseniz Ali sallallahu aleyhi ve selam bir soru soruyor. Sorduğu soruya İbnü merne diyor, vallahi ben bunu biliyordum. Ama sahabenin büyükleri varken o sözü söylemeyi kendime uygun görmedim diyor. İslam edebi budur, iman edebi budur kardeşlerim. İman dediğimizde iman bir yansıyacak. Bak o zaman İbn Ömer bir çocuk ama iman girmiş. İmanın gösterdiği ne var? Bir düşünce var. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. İşte meleklere iman dediğimizde işte onların varlığına önce bir iman edeceğiz o yaratılış şeylerine iman edeceğiz lafta, sözde efsanede gelenlere ne yapmayacağız kulak asmayacağız çünkü Mekke toplumunun pisliklerinden bir tanesi neydi ne malum Muhammed'e cinlerin haber getirmediği hani bugün Kur'an'ı abdestsiz okumayanlara inen bir ayet var onlara inmeyordu de o ayeti oraya kullanırlar Allah Azze ve Celle ne diyor o ne söylerse Vahidir, Nefsinden, hevasından konuşmaz. Ona levh-i mahfuzda temiz olanlardan başkası dokunamaz. Yani vaka 78 79 ama bizim bugün Hanefi mezhebi bu ayeti delil getirir. Hatta Kur'an'ın da şuraya yazarlar. O <gülüyor> ayeti temiz olanlardan başkası yani abdestsiz şey dokunamazsın halbuki uzun sebebi farklıdır. Ha, demem o ki inen vahiyin iniş sebebi anlatılanı neyse o şekilde yani, amel edersen iman gelene gelir. Onu hafife alıp da kendi e, davranış, anlayışıyla hareket edersen doğruya ne yapamazsın? Varamazsın. Aynı Adi İbn yastığın kenarına siyahla beyaz ipliği koymuş. Ne yapmış? Namaz gitmiş. Sahur da gitmiş. Mescide gelmiş. E, alim Arapçayı da bilen birisi. Ey Allah'ın Resulü ben anlayamadım. E senin yastığın amma da enliymiş diyor. Geceyle gündüz içine alı vermiş. Demek ki birbirlerine soracaksın. Yusuf suresinde Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi her bilenin üzerinde bir bilen vardır. Bu arşa kadar gider diyor. Arşa kadar gider diyor. Evet kardeşlerim. Meneklere iman meselesi de vahiyle sınırları çizilmiş bir meseledir. Allah izin verirse inşallah bir dahaki hafta o meselenin sınırlarıyla inen vahiy ile anlatmaya çalışacağız. Allah Azze ve Celle öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Hakkı hak bilip, hak ehlinden olmayı, batılı batıl bilip onlardan uzak kalmayı hepimize nasip etsin. Subhaneke Allahumma ve bihamdike eşhedel la ilahe illa ente estağfurke ve torbileyim. <gülüyor> Velhamdülillahi Rabbil Alem.